Onların bir ahdi nasıl olabilir ki eğer onlar size üstün gelselerdi sizin hakkınızda ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar oysa kalpleri buna karşı çıkıyor onların pek çoğu fasık kimselerdir.